Devam ediyoruz. SMS'lerimiz var hocam. Ee, sürekli bir özrümüz var. İdrar sızıntısı oluyor. Diyor. Bu şekilde namazımız olur mu? Sürekli oluyor bu. Hani Kazaya bıraksam yine kazada da Anladım. aynı şekilde Şimdi devam bu, ediyor. E, bu tür kimselere sahibi özür deniyor. Özür sahibi deniyor. Hı hı. Bir, kime özür sahibi denir? Mesela e, kişinin özrü bir namaz boyu Devam ediyorsa ve hiç kesilmiyorsa o kimse özür sahibi sayılır. Diyelim ki öğle namazını kılacak. Öğle ne zaman oldu? Diyelim ki Ankara'da 12'de oldu. İkindi hı. ne zaman olacak? 2.30'da. Şimdi 2.30 saat hiç kesilmiyorsa hani bir saat akıntı oluyor bir yarım saat duruyor sonra tekrar başlıyor ise bu kimse özür sahibi değildir. O yarım saatlik arada kılabilir. Ama bir namaz vakti boyunca ee, özür hiç kesilmeden devam ediyorsa bu kimse özür sahibidir. Abdest alacak ve o akıntısı devam etse bile e, abdesti bozulmuş sayılmaz ve namazını kılmaya devam edecek. Hı -hı. Kazayı bırakmayacak tabii Peki hocam necaset meselesi? O necaset meselesinde de bir şey olmaz. Yani o derim ki erkekse Hı -hı. E, oraya bir e, kağıt koyabilir, bez koyabilir neyse e, zaten biliyorsunuz el ayasını geçmezse el ayasını geçmezse e, namaza mani olmuyor, mekkur oluyor ama hı hı. E, yani dedim ki o da bir şey bağlayacak oraya. E, Ona emecek bir şey zarar etmiyor artık. Evet. Peki bunu geçse bile yine özür sahibi olduğundan dolayı mahvimde olur, olur mu hocam? Yok artık o Allah'ını affeder. Hı. Evet. Yani başka yani Allah hiç kimseye gücünün yetmediği bir konuda e, görev yüklemez. E, ne yapayım tutamıyorum yani. Elimden gelse tutacağım mesela değil mi? Tutamıyorum akıyor. Namaz kılmayayım mı? E, kılacağım. E, akıyor yani. Sürekli elimle tutup duracak halim yok. Yani tedbir alabiliyorsa oraya bir kağıt, bez, pamuk koyup işte e, çok yayılmasına engel edilmesi olacak. Olamıyorsa yapacak bir şey yok.